Özgen Berk bilim... tabii. Merhaba, Özgen Berk Oğduan Bilim Kurgu Kütüphanesi için hazırladığımız sentinele hoş geldiniz. Ben Julie de Kayış. Ben Naci Aklan, hoş geldiniz. Ee, bu programda biraz BBC'den söz etmek istiyoruz. BBC ve bilim kurgu ilişkisinden söz etmek istiyoruz. Yani yayın kuruluşu bu seferki konumuz. Evet. Reklam yapıyoruz. <gülüyor> Herhalde buna bir itirazı olmayacaktır radyonun diye düşünerek ee, öncelikle isterseniz biraz BBC'nin tarihinden e, söz etmek istiyorum. Ee, şöyle İngiltere'de 1920'lerde başlıyor ilk radyo yayını ilk canlı radyo yayını. Ee, bunu da Lord Northcliffe finanse ediyor. Çok ilginç Avustralyalı bir soprano var onu etmek için yayına başlıyorlar ve çok tutuyor. Ee, hatta Avustralyalı soprano adı da Dame Nellie Melba. Bayağı bir tutuyor. Bayağı bir halk dikkatle, ilgili izlemeye başlıyor. Fakat bu bir yandan da bütün bu yayınları kontrol eden General Post Office var. Onun da dikkatini çekiyor ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Diyorlar ki hani bu haberleşme kanalları, iletişim kanalları aynı zamanda ordunun ve hükümetin de kullandığı kanallar bunları engelliyorsunuz. Hani böyle eğlenceli şeyler olmasın. Biraz daha ciddi olalım. Bir süre hani bunu yasaklasak mı diye düşünüyorlar. Fakat olmuyor. Çünkü o dönemde Amerika'da da çok yaygın bir radyo. Kesinlikle radyo programları yaygın. Hatta o kadar yaygın ki gerektiğinde politikacıları bile parçalayabiliyorlar radyocular ve e, basın. Evet. Ve bu o zamanki kıta Avrupa'sında ve İngiltere'de görülmemiş bir şey. Devletin çok da müdahale edemediği yayın e, türüne Hı. giriyor aslında radyo. Belki telsiz radyo hepsi bir arada olunca. Biraz öyle oluyor İşte bu general post office yasaklamak Biraz kısıtlamak istemesine rağmen 1922'de bir bakıyorlar ki Hani yüzlerce binlerce insan lisans Almak için başvuruyor hani radyo yayını yapmak istiyor anlaşılıyor ki buna bir talep var Hani izin vermeseler de bu zaten Alttan alta yer altından gidecek bir şey Biraz bizdeki gibi oluyor Değil mi radyonun özgürlük Kampanyaları vardı bir dönem Sonra ortaya çıkan diğer radyolar Açık radyonun zaten bir anlamda Böyle ortaya çıktığını da söyleyebiliriz Neyse sonuçta 1922'de General Post Office bunu bir kurala bağlayayım hiç değilse bunlar bir arada olsunlar diyor. Ve bir kuruluş ortaya çıkıyor. Bu da British Broadcasting Company. Bizim BBC'nin açılımı şu anda konuşacağımız BBC'nin keşke başta söyleseydik. British Broadcasting Corporation ilk başta kurulan company. Ve bunun başına İskoçyalı John Reed diye bir adamı getiriyorlar. O da işte yayınları denetleyecek yeni yayınlara karar verecek. O zamandan söylediği şey şu oluyor. Yani BBC şu ilkelere dayanarak yayın yapacak. Bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek. İlk böyle ortaya çıkıyor ve BBC bu yıl da hani günümüzde de halen bu ilkeleri sürdürerek e, yayın yapıyor. Ardından bu e, yayınlar devam ederken radyo bayağı yayılmaya başlıyor. E, i̇nsanlar dinliyor. 1926'da büyük grev e, patlak veriyor gazeteler. ...çıkmamaya başlıyor... E, ...toplumsal hayat sekteye uğruyor... ...ve bu dönemde radyo yayıncılığı... ...özellikle BBC... E, hı hı. ...haber kaynağı olarak... ...çok büyük önem kazanıyor... ...insanlar bütün haberleri BBC'den dinliyorlar... ...bir de çok hassas bir durum aslında... ...düşünsene genel grev var... ...bir yandan halka haber vereceksin... ...bir yandan hükümetin e, bu konuda söylediklerini duyuracaksın... ...kesinlikle bir dengede durman gerekiyor... ...ki e, bunu... ...sonraki yıllarda da çok büyük bir başarıyla... ...yürütmüş bir kurum BBC... Söz etmiştin Falkland. Falkland savaşında mesela Arjantinliler buradan saldırdı İngilizler buna karşılık bu cevabı verdi şu savunmayı yaptı diye böyle şey gibi anlatıyor ve hani bizim ulusal onurumuz diye BBC'yi eleştiriyor İngilizler o noktada. Evet hani günümüzde zaman zaman tabii ki e, tarafsızlığı konusunda eleştiriliyor e, pek çok e, hani eleştirildiği evet. yerler var ama o dönem için konuştuğumuzda bunun gözettiklerini söyleyebiliriz o genel grev evet. zamanında. Bu hani sınavdan yüzünün akıyla çıkıyor John Reed yönetimindeki BBC ve 1927'de e, British Broadcasting Corporation haline alıyor. Yani şu anda bildiğimiz yapısına kavuşuyor. E, radyo yayınları gerçekten çok popüler o dönemde. Hatta 1929'da BBC'ye 6000 tane oyun geliyor. Yani radyo oyunu insanlar yazmış 6000 oyun manuskript. El yazması, şey gönderiliyor, taslak gönderiliyor oyun. Hatta o dönemlere ilişkin anılardan birinde birisi şeyi de anlatıyor. Elimizde mühür vardı, yani ilginize teşekkür ederiz, görülmüştür diye gönderiyorduk kimisini. Çünkü sürekli geliyor, normal işin dışında. Hep durmadan mühürle, bam bam bam. <gülüyor> Gönder korkunç aslında, değil mi? <gülüyor> evet. Ve e, bu böyle devam ediyor. Tabi bu sırada, e, şey, televizyon yayınları da başlıyor. İlk deneysel olarak yayınlar 1930'da başlıyor. Daha sonra yavaş yavaş düzenli yayınlara geçiliyor. Özel e, kanallardan hani kendilerince televizyon yayını yapmaya çalışan kanallar da oluyor. E, bir tek İkinci Dünya Savaşı sırasında ara veriliyor bu e, televizyon yayınına. Fakat bu dönemde e, radyo ağırlık kazanmaya başlıyor. Çok Ç önemli yer tutuyor. Evet hatta e, Churchill bu dönemde 33 kez halka sesleniyor e, BBC'den. Ayrıca Alman işgalindeki topraklara da, topraklardaki direnişçilere ve gizli ajanlara da BBC üzerinden çeşitli şifreler yollanıyor. Hatta e, filmlerde hep vardır o sahneleri bilirsin. İnsanlar toplanmıştır radyonun başına haberleri dinlerler, o sirenler çalar. Bir şeyler olur hep öyle. E, bizde de ajans haberi beklenir. Hani radyonun Hı -hı. her zaman bir haber verme işlevi olmuş o dönemde çok da yoğunluklu olarak. Kesinlikle. Ah. Hani BBC'nin daha çok uzun anlatılacak şeyleri var ama biz genel olarak BBC ve bilim kurgu ilişkisi üzerinden gideceğimiz için ben burada keseyim. Bir tek şunu ekleyebilirim herhalde 1954'e kadar televizyon, 1972'ye kadar da radyo yayınları konusunda alanında tekel konumunda oluyor BBC. Ardından bilim kurgu istersen yavaş yavaş geçeyim. Hı hı. İlk ilk bilim kurgu programı İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce. Karel Čapek'in rur oyununun uyarlaması oluyor. Tarih 1938. Bu da robot kelimesinin şey günlük kullanıma girdiği oyun. Evet, İngilizcede ve bilim kurgu literatüründe ilk kullanıldığı yer bu oyun rur oyunu. Oyunda zaten ilk 1921'de sahnelenmiş, 1938'de BBC'de yayınlanıyor. Yayınlanıyor. 48'de tekrar ikinci kez televizyona uyarlanıyor. Böyle bir önemi var. 1949'da zaman makinesi televizyona uyarlanıyor. 51-52 arasında çocuklara yönelik Stranger from Space diye bir dizi yayınlanıyor. Aa. Bu arada şey ne zamandı? 1984. O 54'te. 54'te zaten 54'de geldik. Evet 53'te 6 bölümlük The Quarter Mass Experiment evet. var. İlk olarak 53'te çekiliyor. Ondan sonra iki tane devam şey oluyor. Her bir bölüm, her bir sezon altı bölüm, her bölümde 35 dakikadan. Bunlar tek bir hikayeyi anlatıyorlar. Amerika'daki dizi formatından farklı bu. Ve her seferinde de Quarter Mars adlı bir bilim adamı İngiltere'yi bir takım felaketlerden koruyor. Uzaylılardan, uzaydan gelen bir hastalıktan, yer altından çıkan bir şeyden. Her bölümün ayrı hikayesi aslında bu şu anda da BBC'nin çoğunlukla takip ettiği bir format. Evet. E, Quatermass Experiment'ın şöyle bir e, önemli olduğu nokta var. Bundan önceki yani 53'e kadar olan yayınlarla ilgili elimizde hiç arşiv yok. E, sadece silik, siyah, beyaz fotoğraflar var. Fakat Quatermass Experiment'ın ilk iki bölümü hani asla çok yüksek kalitede değil ama e, olabilecek en iyi kalitede yine e, arşivlenmiş durumda. Kurtarmasının bir başka şansı da her, her sezonun ayrıca filme de çekilmiş olması. Böylece onun konusunu takip edebiliyoruz. Hı hı. A, 54'te, 1954'te, 1984'te canlı e, olarak oynuyorlar. Yani sahneleniyor diyelim. Hani televizyonda gösteriliyor ve e, Parlamento'da olay çıkıyor. 84'ten e, söz Hatta ediyoruz. Hatta burada çünkü. bir ileri görüşlülükten de bahsedeyim birisi açısından. Bunun yayın hakkını 1949'da alıyor. Yani çıkar çıkmaz, kitap evet. piyasaya çıkar çıkmaz yayın hakkını kazanıyor. Müthiş bir şey bu. Ve hani yayın hakkını aldıktan sonra hani onu ihmal etmeyip 54'te bile bile bence hani onun tepkiyle karşılanacağını tahmin etmek işte zor olmasa gerek. Neyse parlamento da olay çıkıyor ve gerçekten de e, ikinci bölümünün yayınlanmasını engellemek için önerge vermeye kalkıyorlar e, ...bayağı bir konuşmalar yapılıyor... ...fakat BBC'nin drama bölümünün başı... E, ...kesinlikle reddediyor ve... ...84 yayınlanmaya devam ediyor. E, bundan sonra işte... E, ...şeyde... ...yine 1954'te çocuklar için... ...The Lost Planet yayınlanıyor. Bu da... E, ...çocuklar çeşitli... E, bilim kurgusal durumlardan... ...böyle dünyaya çarpacak... ...astroidler, e, uzaylılar... ...hastalıklar bunlardan... ...kurtarmaya çalışıyorlar. Yani... Bu da bir, bir çeşit doktor Hunun ön şeyi. Aslında çocuklara yönelik bir şey yapılması Çocuklar... da çok hoş değil evet. mi? Evet kesinlikle öyle. Ee, ondan sonra da 1961'de A for Andromeda diye bir dizi oluyor. Bunun da önemi yazarlar arasında bir fizikçi var, Fred Hoyle. Daha sonra Fred Hoyle bilim kurgu alanında da önemli bir yazar olarak karşımıza çıkacak. BBC onu e, bilim kurguyla tanıştıran şey oluyor, kurum oluyor. Burada da Andromeda Galaksisi'nden gelen sinyalle bir süperkom bilgisayar yaratılıyor. O bilgisayar e, bir canlı yaratıyor. O da çok güzel bir kız oluyor. Fakat bunun dost mu düşman mı olduğunu bilemiyorlar. Ki e, bu daha sonra Amerikan Hollywood'u tarafından Species diye filme çevrildi. Evet. Yine 1961'de Police Surgeon diye bir dizi başlıyor... Hemen ilk sezon içinde adı Avengers'a değişiyor ve bizim televizyonumuzda da tatlı sert olarak şey yapılıyor, Mr. gösteriliyor. State. Mr. <gülüyor> Steed. Kesinlikle. Ve yine 1962'de bir şey var. Orada da Out of This World diye bir şey. Bu da Amerika'daki Alacakaranlık Kuşağı dizisinin e, kopyası bir format. Her bölüm kendi içinde tutarlı, diğerlerinden bağımsız. Ama bu pek tutmuyor. Yine de yakın zamanlarda, hemen 2-3 yıl önce Black Mirror şeklinde yeniden cisim buluyor bu dizide. <gülüyor> ve böylece şeye kadar geldik. Doktor Hu'ya kadar. Doktor Hu'ya kadar geldik. Evet, <gülüyor> e, Doktor Hu'nun ilk bölümü 23 Kasım 1963'te yayınlandı diyelim ve bir müzik arası verelim. David Bowie'den "Loving the Alien'ı dinleyeceğiz. Just Her merhaba. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Sentinel programında ben de Kayaş. Ben de Acıaklan. Ee, BBC ve bilim kurgudan söz ettiğimiz programda e, BBC'nin tarihinde bayağı ilerledik. Doktor Hu'ya kadar geldik. 63'te Doktor Hu'nun ilk bölümü yayınlandı. Ee, çok kısaca bir diyelim. Doktor Hu zamanda yolculuk yapan bir zaman lordu. Yani e, çocuklar için yapılmış bir program ama erişkinler arasında da ciddi bir kitle var onu izleyen. Biz dahil. <gülüyor> evet. Özellikle ben çok seviyorum. Ee, ve kısa bir arayla birlikte günümüze kadar sürmüş bir dizi bu. Ee, hala da sürüyor. Şöyle 63-89 arasındaki bölümler klasik seri olarak adlandırılıyor. Orada bir İlk 6 doktor ondan sonra 7. doktoru e, Amerika maceraları için hazırlıyorlar. Onu sokuyorlar fakat Amerika'da tutmuyor. Pilot bölümü sadece ellerinde kalıyor. Ondan sonra 8. doktorun Christopher Eccleston'un 8. doktoruyla şey tekrar başlıyor. Dizi başlıyor. 2005 yılında. 2005 yılında. Oradan başlıyor. Galiba bugüne kadar 13. 13. 13'de. Sonuncusu bir kadın. Evet bu en son... Yılbaşından Hı -hı. sonra başlayan filmde. Evet. E, çünkü zaman lordları e, rejenerasyon dedikleri bir işlemli e, süreçle yenilenebiliyor. Yenilenebiliyorlar. Onu sen anlat istersen. E, o da şuradan ortaya çıkıyor. İlk doktoru e, William Hartnell isminde bir oyuncu canlandırıyor aktör. İşte 63'te başlayan dizide. Zaten e, doktoru canlandıran en yaşlı oyuncu o, bugüne kadar ki. Doğru. 66'da sağlık sorunları sebebiyle hani dizi çekimlerine katılamamaya başlayınca nasıl bir çözüm bulsak diyorlar ve onun yerine ikinci doktor geliyor ve bu süreci işte zaman lordlarının rejenerasyonu diye bir formülle düzenliyorlar. Bu bir yandan şuna yarıyor hani dizi çok uzun süreli oluyor hatta Guinness rekorlar kitabına girmiş bu şekilde. Dünyanın en uzun süren dizisi ya da bilim kurgu dizisi diye geçmiş. Bunda büyük oranda bu rejenerasyon çözümünün etkisi var. Çünkü aktör yaşlansa da artık oynamasa da başka bir şey de olsa yerine yeni bir aktör, yeni bir oyuncu gelebiliyor. Fakat bu çift taraflı bir şey. İlginç de bir şeye rastladım. Bazen de BBC'nin işine yarıyor. Mesela 6. doktor Colin Baker ile bu şekilde sözleşmeyi fesedebiliyor Çünkü BBC'nin eli güçlü nasıl olsa rejenerasyonla yeni bir oyuncu getirebilir. Tabii şeyi bilmiyorum onu araştırmadım. Colin Baker'la neden ayrılmışlar onu bilemiyorum. Her doktorun 12 hayat aman her zaman lordunun 12 tane hayatı oluyor. Ve bu e, bittiği zaman yeni bir paket, 12'lik yeni bir paket alabiliyor şeyden e, ana gezegenlerinden, Gallifrey'den. E, doktorun e, zaman lordu olan şeyi, e, düşmanı Master'da birkaç kere almış durumda. Zaten doktor da şeyle birlikte eee ...bundan bir önceki doktorla birlikte... ...o yeni hayatlarını almış oluyor. Evet bu özellikle 2005'ten sonraki e, seri çok tutuyor... E, ...dünya e, çapında. Hani burada neler olabilir? E, TARDIS'ten bir söz edelim istersen. TARDIS doktorun uzay gemisi aslında. Adı Time and Relative... ...Time and Relative Dimensions in Space... ...sözcüklerinin kısaltılması. Yani zaman ve... Mekandaki göreceli boyutlar sadece zamanda değil çeşitli paralel evrenler arasında da hareket edebiliyor. Bir özelliği de içinin dışından daha büyük olması. Evet hatta Doktor Tardis'e binen Tardis'e giren herkese ilk önce şey söylüyor. İçi dışından büyüktür diyor. Bu artık klasikleşmiş bir sözü. Hatta bu artık İngilizce'de Tardis diye bir sözcük var. Macmillan Dictionary'de. Macmillindictionary.com'da geçiyor. Tardis için içi dışından daha büyük olan mekan karşılığı geçiyor. Bu Peter Capaldi'nin dizisinde bir kız çocuğu şey diyor. Bunun önemli değil. Biliyorum zaten böyle şeyleri diyor. Evet. Şey ee, bu şeyin Doktor Hu'nun bu kadar tutmasının sebepleri arasında galiba şunlar da var. Doktorlar, bütün doktorlar yani... Zaman lordları Hı -hı. ve genel olarak dizinin bir Britanyalı havası var. Bu her zaman Hı -hı. cazip gelir. Bu ince bir mizah anlayışı vardır. Geride Hı -hı. daha farklı. Ee, sonra hikayenin zamanda ve evrende katmanlar halinde yayılarak ilerlemesi. Her bölümde başka bir zamana başka bir paralel evrene geçebiliyoruz. Ama bunlar e, birbirleriyle öyle ustalıklı bir şekilde bağlanıyor ki dizi ilerlerken aslında kendi mitolojisini yaratarak ilerliyor. Yani Hatta Matt Smith'li bölümlerde e, bazı şeyler en bazı hikayelerin en sonunu belirli bir yılda görüyoruz. Ondan sonra daha başka şeyleri ta Roma döneminde bağlantılarını görüyoruz. Öyle bir devam var. Karışık bir devam var. Onu takip etmekte eğlenceli olabiliyor. <gülüyor> evet. Ve bir takım şeyleri de var tabii. Bu kadar uzun süre şey bu kadar uzun süre devam edince bir dizi bir takım yan diziler ortaya çıkıyor. Bunlar Torchwood, The Sarah Jane and Adventures, Class ve son olarak K9 and Company adlı şeyler. Bunlar hep doktorla bağlantılı diziler. Fakat doktorda geçen karakterlerin daha sonra başka yerlerde Ama maceraları. Tem, evet. Bugün için hani ciddi bir e, Doctor Who fanatikleri olduğundan söz edebiliriz herhalde. Edebiliriz. Diziyi. Aynı şekilde hani Doctor Who kadar kültleşmiş bir başka e, dizimiz de bizim çok sevdiğimiz Otostopçunun Galaksi Rehberi. E, bu ee, ne kadar anlatsak az olacak bir şey ee, herhalde dizi Douglas Adams'ın e, yarattığı İlk olarak bir radyo programı olarak başlıyor daha sonra sahne şovuna e, dönüşüyor kitap serisi çıkıyor televizyon dizisi oluyor çizgi roman hatta bir havlu serisi diyebileceğimiz havlunun üzerinde yazan hikayelerle devam eden bir seri var başlangıç hikayesi de çok tatlı aslında daha önce bir programda da söz etmiştik. <gülüyor> Radyo ve bilim kurgu ilişkisini konuşurken Douglas Adams bir gece bir yerde kamp kuruyor açık havada yıldızları seyrederken böyle bir fikir geliyor aklına hani yıldızlar arasında otostop yapsam nasıl olurdu diye. Çünkü o günlerde de eline o bölgedeki otostopçulara dağıtılan bir rehber geçmiş. Acaba olabilir mi derken bu fikri yıllarca zihninin gerisinde kalırken ya acaba olur mu diyerek bir radyo programıyla başlıyor ve program o kadar çok tutuyor ki. Ee, kısaca hemen şeyden de söz edelim ee, aslında hikaye şu otostop nereden geliyor dersek bir vagon inşaat gemisi e, var ve bunlar otoyol inşa edecekler uzayda gelin görün ki dünya bu yapılacak otoyolun tam ortasında duruyor. Yani çizilen planlarda otoyol planının ortasında duruyor. Ve onu yıkıyorlar. Ve onu habersizce evet yıkıyorlar ve bu sırada dünyaya zaten daha önce otostopla gelmiş olan bir uzaylı olan e, Ford... Hı -hı. Ee, yanında Arthur Dent'i de alarak... ...sıradan bir İngiliz aslında Arthur Dent. Yanında sadece bir rehber. Otostopçunun galaksi rehberi. Otostop çekiyorlar şeye. Dünyayı Bogon. yıkan <gülüyor> inşaat gemisine. Bogon gemisine. Ve bu şekilde e, muhteşem bir dizi başlıyor. Hatta e, işte Dünya Havlu Günü'nden söz edebiliriz. İlk kez 25 Mayıs 2001'de kutlanmış. Douglas Adams'ın ölümünden iki hafta sonra başlayan bir şey. Hı -hı. Ee, böyle. Ve Douglas Adams'ı da... E, Yarat, BBC'nin yarattığı ikinci önemli bilim kurgu yazarı oluyor bu arada Douglas Adams'ta. Ee, evet bizim sürenin sonuna geliyoruz galiba son bir şey var e, onu ona da kısaca değineyim Red Dwarf diye bir mizah şeyi var, e, dizisi var son olarak o da 10 bölüm 10 sezon sürüyor 73 bölüm tamamı e, bu da bu gemide Alien Filmine bir gönderme aslında ve mizah şeklinde gelişiyor. Daha bunu da anlatmak isterdik ama <gülüyor> <bu> <gülüyor> evet, zaman kalmadı. Belki koca bir bölüm ayırırız günün birinde. Belki. Peki bu programı Doktor Hu'nun çok sevdiğimiz bir sözüyle bitirmek istiyoruz. Diyor ki Doktor Hu uzay ve zamanda dolaşarak geçirdiğim 900 yıl boyunca önemsiz tek bir canlıya bile rastlamadım. Hoşçakalın. Hoşçakalın bir sonraki bölümde görüşmek üzere.